Evet. La ilahe illallah. Allahum ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırılmışsa ama hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yorudur. Dinde sonradan icat edilen her şey idat ve idet, dalalet. Her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır olsun. Cennete gidecek amel istemeyi hepimize nasip etsin. Allah azze ve celle İzleri ve nesbimizi tevhid üzerine yaşamaya nasip etsin. Kardeşlerim bugünkü sohbetimizin konusu ahit üzerine olacak inşallah. Ben Her Bazı zaman sohbet bir ayet kelime ile başladığımız gibi. Bugün de Bakara Suresini 27. ayet kelimesiyle sehbetimize başlayacağız. Allah Azze ve Celle mealen onlar öyle fasıklardır ki kesin söz verdikten sonra Allah'a verdikleri ahitlerinden, sözlerinden dönerler. Allah'ın ziyaret edilip hal ve hatırla sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçirirler ve yeryüzünde fitne ve çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır diyor. Evet. Allah-u sıbhan kitabında onların fasık olduğunu, yani verdikleri sözden döndüklerini söylüyor. Ahitin tanımına, mahiyetine baktığımızda kardeşlerim söz verme, emir, taahhüt etme, anlaşma yapma, yükümlülük, iklimat verme, yemin, misaf, bir şeyi korumak gibi manalara gelir. Bir şeyi her durumda koruyup gereğini yerine getirmek demek olan ahitte hem yemin hem de kesin söz verme anlamı vardır. Ve bu kelimeyi biz diğer sohbetleri de hatırlayacak olursanız Allah subhanahu ve teala Bakara estağfurullah Araf suresinin 172 173. ayetlerinde Allah, Adem'in sublundan siyamete kadar gelecek, bütün ruhları çıkarıp, onlardan ne yapmıştır? Bir ahit almıştır. Ve ben sizler bunu değil miyim diye sormuştur. Oradaki bütün ruhlar ne yapmış? Bu ahit? vermişler. Ama Allah Allah Celle yarın kıyamet gününde benim bundan haberim yoktu. Yavut ben bunu bilmiyordum, demiyorsunuz diye hepinizin üzerine bu ahdı ne yaptın? Bunu üzerimize ahit olarak kıldım diyor. Yani Allah Hazreti ve Celle burada zatlığının ikrarını bütün ruhlardan ne yapmıştır? Almıştır. Belki bel bir şey ama bu ayet-i de her zaman o sohbetlerde bildirdiğimiz gibi iki tayfenin müşkilatı olmuştur. Birincisi mutezile dediğimiz hatırlanmayan, bilinmeyen bir şey bizim üzerimizde hükmet olamaz demişlerdir. İnkara gitmişlerdir. Eşare de bunların peşinden gitmiştir. İkinci tarife ise harici, tekfirci dediğimiz insanlar. Onlar da buradaki alınan ahdin radlık değil, ilahlık olduğunu iddia eder ve her doğan çocuğun islam fıtratı üzerine değil de Müslüman olarak doğduğunu iddia etmişler ve cehaleti mazeretten kaldırmışlar. Analettak insanları tekfire gitmişlerdir. Yani ahit ee, söz verme İslam'da hassasiyette üzerinde durulan kelimelerden bir tanesidir. Ve yemin-i'din dini ve kutsi yönüdür. Söz verme ve ahlaki yönünü teşkil eder. Ve Allah Azze ve Celle bu kelimeyi Kur'an'da 46 yerde zikretmiş. Ve Buna benzer manaya gelen misak kelimesi ise Kur'an'da 25 yerde ayrı ayrı zekredilmiştir. Ve Allah Azze ve Celle Adem'i insanlığın atası ve temsilcisi olarak yarattığı gerek onun şahsında, gerek kıyamete kadar gelecek bütün insanlardan tek tek ben sunum Rabbim değil miyim diye ahit almış ve onların itiraf etmesini istemiştir. Ben sunum ha dememiş, ben şimdi de bunu değil miyim diye sorarak herkesin itiraf etmesini ne yapmış Sağlanmıştır. Evet. Bu birinci misaktır. Ve raplık konusunda hiç kimsenin cehaleti de mazeret değildir. Çünkü bugün e, her kime sorarsanız sorun. Gökten yağmuru indiren kimdir diye sorsanız kimdir? Allah'tır. Rızkı veren kim? Allah. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? Allah. Müşkülat tamamen et ilahlık kısmındadır. rububiyet kısmında fazla bir müşkülat ne yapmamış? Olmamıştır. Ee, sadece İbrahim aleyhisselamla Musa Aleyhisselam'ın kavminde bazı noktalarda olsa da genelde bütün ümmetlerde olan müşkülat hep uluhiyet tevhidi noktasında olmuştur. Kardeşlerim İnsan Allah'tan başkalar da tanımayacağına dair Allah'a ahit vermiş. Allah da Azze ve Celle bu konuda kendilerinden ahit almış. Yani onları muahede yapmıştır, ahit geçmişlerdir. Bu ahdin Allah'tan başkasına da tanımamanın içinde seyit etmemekte var, var. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında ey Adem oğlun şeytana ibadet etmeyin diye size ahit vermedin mi diyor Yasin 60'ta. Yine Allah subhanahu ve teala Hücurat suresinde Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirtti. Yani ahit sadece başı boş bırakılmamış, hem insana fıtri, hem de gönderilen resuller tarafından birçok şeyler ne yapılmış öğretilmiştir. Allah ile Azze ve Celle ile beşer arasında geçen birçok ahitleşmeyi ahdi misak kavramı e, olarak insan aklına getirmektedir. Ve Kur'an-ı Kerim'de geçen ahitleşmelerden birisi insanoğlunun yaratıcısını bilmesi ve ona yönelik ibadet etmesidir. Evet, ahit hem Allah'ın insanlara teklif etmiş olduğu hükümler hem de insanların Allah'a karşı veya Allah'ın namına diğerlerine karşı yerine getirmeyi tayyip etmiş oldukları husus vardır. Aynen Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Allah'ın ahdini yerine getirmiş Allah'ın ahitlerini ifa ediniz. Evet. Ve İslam'da da ahitleri bozmak haram olduğu gibi bu ahdin en üstü İslam'da Allah'a verilen ahdin bozulması da nedir? Haramdır. İnsan insan fıtrat üzerine yaratılmıştır. Bugün kaşı gözü, kaşları inceltme, dişleri inceltme, yüzü değiştirme, birçok şey yapmak nedir? Haramdır. Dövme yapmak nedir? Haramdır. Neden haramdır? Çünkü Allah seni o şekilde razı olmuş ve o şekilde yaratmış olmasına sebeb Allah'ın yaratmış olduğu fıtratı insanın bozması da nedir? Haramdır. Yani İslam'da ahdi bozmak. Haramdır kardeşlerim, kardeşlerim. Gerek Allah'a, gerekse insanlara karşı verilen ahdin yerine getirilmesi gerekir. Kur'an'da kurtuluşa eren müminlerin sıfatları sayılırken onlar emanetlerini ve ahitlerini yerine getirirler diyor. Müminin Suresinde. Allah ile insanlar arasında da birçok ahitler vardır. Allah'ın insanlardan aldığı ilk ahit demin de dediğimiz gibi Adem'in sürdüğünden kıyamete kadar gelecek bütün rüzgarı çıkararak onlardan ben sultan değil miyim diyerek aldığı nedir? Ahittir. Ve bu ahitte Adem Aleyhisselam'dan tutun kıyamete kadar gelecek bütün insanlar nedir? Vardı. Ve hatırlamasak bile bu ahit bizim üzerimize nedir? Evet. Ahitle yemin arasında fark vardır. Yemin bozulursa kefaret vardır ama ahit bozulursa nedir? yoktur. Bir bozmanın günü, günü kefaretten ortadan kalkmaz. Allah Azze ve Celle Ey İsrail öyle, öyle, sizi nasıl bir nimetle nimetlendirdiğimi hatırlayın ve bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Siz benden korkun. Bu ayet-i kerimede bu ahitlerde bir. Bu ayet-i kerimeden anladığımız gibi Allah ve Celle'ye bu kavim ne yapıyor? Bir söz veriyor. Bir kavme karşı Cenab-ı Hak da onlara ne yapıyor? Bir vaat veriyor. Aynı Nur suresinde siz iman eder. Salih amel isterseniz Allah da size yüzünü ne yapar? Emin kılar. Korkunuzu götürür. Sizi yeryüzüne hakim kılar. Öbürlerinin nasıl hakim kıldıysa diyor? Bu Allah'ın nesidir? Bir vaadidir. Burada yapılması gereken iman ve şalih ameldir. Eğer biz üzerimize düşen bu iman ve şalih yeme yerine getirirsek Allah Azze ve Celle'nin vaadi de neymiş? Korkumuzu götürecek, yeryüzünü bizim için emin kılacaktır. Evet. Ancak insanlar ahitlerinden caymiye başlanırsa ve Allah'a ibadet etmeme onun yasaklarına uymama ve ona ortak koşmak gibi sapıklığa düşmüşlardır. Ahitlerine uygun olarak yalnız Allah'a ibadet etmeleri, hayatlarında Allah'ın hükümlerini hakim kılmaları gerekirken, insanlar ne yapmışlar? Önde gidenler, gururlular, fasıklar, kendi koydukları kuralları Allah'ın koyduğu hükümlerin yerine geçirerek onlardan razı olmaya başlamışlar. Ve hak yoldan satmışlardır. Ki bu Allah Azze ve Celle'nin kendi isim ve sıfatlarından tutun, tutun, tutun. Bizim beşeri münasebetlerimizde kendi aramızdaki hal ve harekere gelmeyecek her ne varsa bunların içinde küçük demeden, büyük demeden insanlar ne yapmışlar? Hep satma yol gitmişler. Ve geçen hafta da hatırlayacak olur, olur. öbür haftaki derste de hatırlayacak olursanız gazabe uğrayan ve dalalete uğrayan e, sapan o insanların hal ve hareketlerine baktığımızda gelen peygamberleri ne yaptılar? Yalanladılar. Sözlerini değiştirdiler ve söylenmeyen sözleri kendi sözlerinden dünyalık az bir meka karşısında Allah'a verilen ahdını yaptılar. İnsanlar bozmaya başladılar. Evet. Allah ile olan ahdını vefa göstermeyen ve bu ahdi bozanla zanz, yarmaya çalışan kim kim hiçbir ahde saygı göstermesi de beklenemez. Oysaki Allah kendisiyle yapılan an, an bağlılık gösterenlere büyük bir mükafat vereceğini vaat etmiştir. Evet, Fetih Suresi'nin 10. 10. ayetinde Rabbimizin buyurduğu gibi doğrusu sana sadakat yemini edenler, ey Muhammed bizatihi o yemin ile Allah'a bağlılık yemin etmektedirler. On eli onların elinin üzerindedir. Bu yüzden her kim o yeminden sonra yeminini bozarsa ancak kendi zararına bozar. Ve her kim Allah ile ahdını yerine getirirse Allah ona büyük bir mükafat nasip edecektir. Diyor. Evet. Demek ki Ahdine şadık olanlarla birlikte Allah'ın eli de nedir? Onların üzerinedir diyor. İnsanlar Allah'ın emir ve yasakları ile hududunu aşarlarsa şeytana ibadet etmiş olur. Onun çemberine girmiş olur, olur olur. Oysa Allah bütün insanlardan ahd-i misak aldığını ifade buyurmuştur. Demin zikrettiğimiz gibi Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? tiksindirsetti. Şimdi düşünün iman eden bir insan Allah'ın emir ve yasaklarını bırakıp da bunun zıttına hareket ettiyse, fiksinmesi gereken, uzak tutması gereken ve e, nefret etmesi gereken bir şeyi ne yapıyor? Razı ediyor demektir. Yani imanı seven birisi küfrün her türünden ne yapacak? Uzak duracaktır. Durmuyorsa Allah'a razı etmiyorsa muhakkak şeytanı razı edecektir. Allah Azze ve Celle emirleri yoluyla ve peygamberleri vasıtasıyla insanlardan ahip almıştır. Ee, Yahudi ve Hristiyanların onlarla alakalı gelen ayetlere baktığımızda Allah Azze ve Celle onlardan hep ahip, ahip, ahip, ahip söyler. Allah İsrail oğlu oğlu namaz kılıp zekat vereceklerine peygamberlerine pe pe inanıp onları destekleyeceklerine ve Allah'a güzel takdimlerle takdimlerde bulunacaklarına Allah'tan başkasına tatmayacaklarına, tapmayacaklar, e, anaya da yetimlere, düşkünlere, iyilik edik edik yerine, birbirlerinin kanlarını dökmeyeceklerine, birbirinin yıklarından çıkarmayacaklarına dair birçok ne yapmıştır? Sözler almıştır. Bunları Bakara 83, 84, 85'te bulabilirsiniz. Fakat onlar ne yapmış? Allah'a verdikleri sözü yerine getirmemiş. Ahitlerini bozmuşlar. Ve bunu alışkanlık haline getirmişlerdir. Bakara suresinin 10 ve maide 13'te bulabilirsiniz. Yine Musa'ya karşı geldikleri için üzerlerine azap çökünce bunun kaldırılmasını istemişler. Musa da Aleyhisselam da onlara ne yapmıştır? Allah'a verdikleri ahdi hatırlatmıştır. Taha 86'da. Çünkü Yahudiler ne zaman Allah'a söz vermişlerse işlerinden çoğu çoğu ne yapmıştır? Bozmuştur. Yine Allah Azze ve Celle Hristiyanlardan da ahit almış, fakat onlar da vermiş olduğu ahit ne yapmış? Unutmuşlardır. Allah nasıl insanlara ahit vermiyordu? İnsanlar da Allah'tan ahit almışlar zaten İnsanlar Allah'tan başkasına ibadet etmemeye, ondan başkasını da tanımamaya ahdetmişler. etmişler. Allah Azze ve Celle de bunun karşılığında insanlara yardım edeceğini. Dünya hayatlarında daha sonra da ahiret hayatlarında onları cennete koymayı ne yapmıştır? Vaad etmiştir ve cennete sadece tevhid ehlinin koşmayan insanların gireceğini bildirmiştir. Ve Allah'ın ahdi nedir? Gerçektir. Vaadide muhakkak yerine gelecektir. Kardeşlerim Allah'ın ahdi Allah'ın insanların akıllarına yerleştirdiği tevhid Adalet ve peygamberleri doğrulama delilleridir. Allah'ın ahdi Allah'ın peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği vahiydir. Ayrıca insanların yapmalarını emrettiği ve yapmamalarını istediği konularla ilgili vasiyetleridir. Evet, Adem'in sülbünden çıkardığı zaman onlardan almış olduğu ahde bir rububiyet tevhidi yani raplık diyoruz. Bu da insanın e, funda fıtratına verilen bir şeydir. Her doğan çocuğa baktığınızda İslam fıtratı üzerine ve Rabbini bilmesi seslenişidir. Ama e, yaratılış gayesi olan kulluksa bu da ancak peygamberlerle öğretilen ve onlardan e, öğrenme Sevili ve şeft mücadelesiyle gündeme gelendir. Yoksa bizim sıtratımızdaki bir sevginin, bir korkunun, bir istemenin, bir sığınmanın sıklığı olarak hareket edildiğinde işte topluma baktığımızda çocuğu olmuyor, nereye gidiyor? Türkiye'ye gidiyor. Başı dara geliyor, ne yapıyor? Yetiş yaferin, Abdülhamid Geylan ediyor veya başka başka şeyleri bir, bir aracı ne yapabiliyor, edinebiliyor. Ama vahiy bunları ne yapıyor? Reddediyor. İsteyeceksen Allah'tan iste. Sığınacaksan Allah'a sığın. İbadet edeceksen Allah'a ibadet et ve Allah'a asla aracı ne yapma? Kılma. Direkt ona ibadet et ve peygamberlerin sana öğrettiği şekilde ibadet et. Yani hiç kimse kafasına göre istediği gibi abdest ne yapamaz? Alamaz. Namaz kılamaz. Hac edemez. Hepsi Allah Azze ve Celle'nin razı olup gönderdiği Resulü tarafından bildirdiği emir ve nehyler neyse ancak bu şekilde olur. Ha insanların bu kadar ihtilaf etmesi ve birçok meselede ayrı ayrı amel etmesinin sebebi ise insanların Allah'ı ve Resulü'nü bırakıp insanların sözlerine itibar etmelerinden kaynaklanır. Çünkü Allah Azze ve Celle Allah'a itaat edin ve itaat edin. Sizden olan Elin sahiplerine de ama ihtilafa geldiğinde Allah'a ve Resulüne havale edin. Allah'a ve ahiret günü iman edin, iman edin. bu sizin nedir? Daha hayırlıdır diyerek ihtilaf hal çaresi olarak Allah ve Allah'ı göstermiştir. İnsanların bozduğu her ahdin sahibi Allah'tır. Bunun için mümin, Ahde vefa gösterirken Allah'tan korkar ve ondan da sakınır kardeşlerim. Müminler genel anlamda emanetlerden ve verdiği sözlerden de nedir? Sorumludur ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımızda bizim için en güzel örnek, en güzel numune onun bir ismi de neydi? Hem de müşriklerin arasında Muhammed'in emindi. O verdiği her sözü yerine getirir. Kendisine emanet edilen emaneti de ne yapardı? O aldığı emanet olduğu gibi ne yapar? Yerine getirir. Bit, bit. Bu prensip de tüm müminlerin örneği olması gerekir. Ve Allah'ın bu ahlakı sıfatını üzerinde alması gerekir. Evet. vefa Allah korkusuyla da çok yakından alakalı bir şeydir. Çünkü Allah korkusu ne kadar artarsa insanın takvası, ameli de nedir o derece artar. Ne kadar Allah korkusu azalırsa azal ki insanda günahlara ne yaparsa o kadar dalar. Onun için ahde vefa Allah korkusuna daha kıymetli alakalıdır. Bunun için sosyal muamellerde dost ile düşman arasında herhangi bir ayrım yapılamaz. Her iki iş içinde durum nedir? Aynıdır. Ahde vefa, dünyevi bir menfaat karşısında değiştirilecek bir hususta değildir. Çünkü verilen söz Allah adına verilmiştir. Burada mesele Allah'a karşı verilen ahde vefa meselesidir. Onun için karşıdaki insanlardan değil Allah'ın emri gözetilir. Aynen Mekke'nin fethinde de müşriklere verilen sözler, sene için geçerli kılındı ama ondan sonra Mekke'ye ve Medine'ye hiçbir müşrik ne yapamayacak? Giremeyecek. Yani kime olursa olsun verilen söze bağlı ne yaptın, Kalın diyerek de ah vefa göstermelerini Müslümanlara Allah emretmiş. ve de Müslümanlara bunu tedbir etmiştir. E, Ta hadisini denilecek <gülüyor> olursanız yine e selifte insanlar üzerindeki hakkı Kulların da Allah üzerinde nedir? Hakkı vardır. Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı nedir? Ona verdiği ahde ne yapacak? Sadık kalacak ve asla şirk koşmayacak. Kulların da Allah üzerindeki hakkı nedir? Kullar Allah'a verdikleri ahdi yerine getirdiklerinde Allah onlara ne, yap, ne, yap, ne yapacak etmeyecek ve onları cennetten mükafatlandıracaktır. Evet. ...Rabb'ın bizi haritleri yerine getirenlerden eylesin Allah kardeşlerim. Allah ve Allah'ın aleyhissalatu vesselam bu naklettiği bir rivayette dua ederken Allah'ın gücün yettiği kadar ahdine ve vaadine sadakat gösteriyorum der. Ve kendini ona karşı devamlı sorumlu hissederdi. Yani dua ederken Allah'ın gücün yettiği kadar ahdine ve vaadine sadakat gösteriyorum der ve kendini ona karşı sorumlu hissederdi. Ahdın ahlak üzerinde de çok büyük bir önemi vardır insanlarla arasında kardeşlerim. İslam da İslam ahlakında da, da çok önemli bir yer, yer e, almış. Allah'ın iman edenize Salih amelleri yapan insanlara maddi ve manevi ezir ve mütefat vereceğini bildirmesi manasında geçen ahit kelimesi ahlaki kavram olarak da birbirine söz verirler, vaat etme taahhütte bulunma, anlaşma yapma manalarında kullanılmış. Hadislerde de hep bu manalarda gelmiştir. Kur'an'da imam yalnızca zihni bir inanma değil, bunun yanında kişinin dinin naslarla belirlenmiş olan esaslara uyacağına dair Gönüllü bir taahhüt olarak değerlendirmek suretiyle iman ile ahit arasında da sıkı bir bağ kurulmuştur. Çünkü biz imanın tanımını yaparken ne diyoruz? Kalp tasdik edecek. Nasıl bir tasdik? Yalanlamadan, şek ve şüphe duymadan. Bir ne yapacak? Bu tasdiklediğini ikrar edecek. Azarlar ne yapacak? kalbin dediğini dilin söylediğini azalarda ne yapacak? Yalan nam nam nam. Ve bu gösterdiği hal ve hareketler İslam'da birçok kelimelerinde ne yapmış? Doğmasına sebep olmuş. Yani daha önceki dersleri de hatırlayacak şöyle bir tablo sizin halk diyelim dil diyelim azal diyelim Şöyle, şöyle bir tablo çizelim mümin misal kalp tasdik ediyor dil ikrar ediyor azada gösteren değil mi? kelime karşılığı bu münafık ki kalbinin tasdik etmediğini diliyle ikrar edip azalarıyla gösteren misal faşık kalp tasdik ediyor dil ikrar ediyor Aza bazen yapıyor, bazen de ne yapıyor? Yalanlıyor. Müşrik kime deniyor? Kalp tasdik ediyor. Konuşsunuzdur. Dil tasdik ediyor. Aza da tasdik ediyor ama kalpte ne var? Başka bir, bir, bir daha var. Kâf ise hepsi çizgi. Dediği gibi, herhalde olayla karıştırdı. Yani kalbin tasdik ettiğini ne yapacak? vermiş olduğu bu ahde Müslümanın sadık kalması gerekiyor. Ben iman ettim, et. Ben kabul ettim değil, kelime-i getirdikten sonra azalarıyla bunu ne yapmayacak? Yalanlamaya gitmeyecek. Bu çok çok önemlidir. Ve Kur'an'a göre ahde ve ederek Allah ile ahitleşmiş ve bu surette kendini bir bir iradeyle sadakat mükellesiyeti altına sokmuş olan müminin ahlakıdır borcudur. Yani herkes yapmış olduğu amelde her ne isterse işlesin muhakkak ya hayırhanesine ya da şiyerhanesine ne yapar? Yazılır. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi sizin diyor eşinizin ağzına vermiş olduğu bir lokma ibadette ve sadakadan diyor. Hatta diyor onlarla yapmış olduğunuz cins münasebet ve ibadette ve kulluktan diyor. Sahabe ne diyor? Bu da olur mu? Resulü dediğinde siz diyor bu duygunuzu haram yoldan gidermeye çalışsanız size bu günah ve bir ceza getirmiyor mu? Evet, evet. Hatta diyor din kardeşimize gösterdiğiniz güler yüz dahi ibadetten ve sadakadan. Ve Müslümana gösterdiğim soğukluk, somurtmada nedir? Bu da ibadetten. Ama hayırhaneden nedir? Değil. İslam ahlakının en önemli prensiplerinden birisidir. Ve ahde vefayı İslam ahlakı yüksek bir fazilet olarak ne yapar? Görür. Kişinin tahayyütünün aksini her an yapma imkanına sahip olduğunu bilmesine rağmen kendisine verdiği size bağlı hareket etmek zorunda hissetmesidir. Hatta geçen derslerde hatırlayacak olursanız kardeşlerim, bu ve Müslüman'ı zikrettiği bir rivayette tüccarın birisi bir memlekepe gidiyor. Parası tükeniyor. Ve orada zengin bir tüccara gidiyor. Oradan kendisinden ne yapıyor? Ticaret yapmak için ödünç bir para istiyor. O da diyor ki şahit ve kefil getir. Şahidim de kefil ifil Allah diyor. Adam ne yapıyor? aitliğini ve kefirliğini Allah'ın kabul ederek oradaki insana onun istediği kadar borcu veriyor. Ve belli bir tarihte tarih ediyorlar. Adam o zaman geldiğinde kendisiyle karşıdakinin arasında ne var? Bir deniz var. Büyük bir su birikimdisi. Geçecek bir var, bir var, bir var. Bulamıyor. Gidiyor, bir kütük kesiyor, içini oyuyor aldığı borç kadar parasını koyuyor. İçine bir not koyarak ne yapıyor? Sahilde suya bırakıyor. Öbürü ise acaba bir gemi gelir mi ki diye sahile gelip gidiyor. Bakıyor ki gelen giden yok. Ve bir bakıyor kütük var. Alıyor götürüyor. Kırdığında bakıyor ki içinde e, ve borç verdiği adamın notu. Ve o tüccar yine niye? İlk gelen gemiyle ne yapıyor? Gidiyor. Karşıdan borç aldığı adamı buluyor ve ona parayı vermek istediğinde ne yapıyor o Diyor sen kimi şahit ve kefil tuttuysan o bana bunu ne yaptı? Getirdi diyerek dürüstlüğü zirvede bizlere ne yapıyor? Örnek olarak gösteriyorlar. Yani iman etmiş olan insanın hem kalbinde hem dilinde hem azalarında bunu ne yapması? Vermesi gerekiyor. Oradaki o insan ne yaptı? Ahdine sadık kaldı ve borcunu bir kütüğün içine koyarak zamanında yani Allah'ın şahit olduğu için yalancı çıkmamak için kütüğe koyarak gönderdiği halde almamıştır diye düşünerek yine de cebine aynı parayı koyarak karşıya ne yapıyor? Gidiyor. Ama buna rağmen karşıdaki de gerçekten dürüst bir insan. O da e, paranı aldımdır. istesi almadım ne yapabilir? Diyebilirdi. Her iki tarafta da bizim için nedir? Çok güzel örnekler vardır. Allah Azze ve Celle ahdine sadık olan sanlı kullardan eylesin olur. Yani kazanan her zaman Allah'ın ahdine sadık olanlardır. Dünyalık en ufak bir şeye meyleden insanlar ve bunun karşılığında ahireti satan insanlar her zaman ne yapmıştır? Ta Taştır. Hatta yine bir adlı adlı adlı adlı adam satır, satır. satın alan sürerken içinde ne yapıyor? Bir küp altın buluyor. Getiriyor satın aldığı adama verdiğinde ben sana tarlayı sattım. Hepsiyle sattım. O da senin diyor. Ben tarlayı aldım. küp almadım ki. Anlaşamıyorlar ve bir kadıya gidiyorlar. Kadı diyor senin oğlun var mı? Var. Senin kızın var mı? Var evlendirin, bu da onları ne yapsın? Mihri olsun, gir ve tatlıya bağlayın. Yani gözleri tok ve Allah Hazreti ve Celle'den korkan insanlara Rabbim muhakkak ne yapmıştır? İkram etmiştir. Bu iki rivayette bu halin üstünde bulabilirsiniz. Evet. İslam ahlakında bu sorumluluğun yerine getirilmesine vefa veya ahte riayet denir ki her iki tabirde Kur'an'dan alınmıştır. Sözünde durma Verdiği sözlere bağlı kalma, özü ve sözü doğru olma gibi anlamları içine olur. Aleyküm selamlarım. Aleykümselam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Müslümanın tarifini yaparken ne diyor? Elinde ve dilinde elindir. Yani bu iki tane şeye Müslümanın da ne yapması her zaman sadık kalması gerekir. Ama maalesef günümüzde ne el ne de bir bir ne yapmadı? Kalmadı. Ama bunu kalmamasının sebebine bakacak olursanız kardeşlerim bir gün Allah kendisinden razı olsun i̇bn Abbas mescide giriyor namaz kılanlara baktığında bir şöyle öğret malinin oyuna dönüyor, dönüyor, dönüyor, dönüyor diyor ki eğer bunun diyor kalbinde diyor husi olmuş olsaydı elinde de olurdu orasında da olurdu diyor. bizim zamanımızda diyor, bir mescide girdiğimizde namaz kılarken Sevdi ettiğimiz yerin dışında hiçbir yere ne atmazdık, bakmazdık diyor. Ama şimdi diyor, mecbur şimdi bakın, herkes tilki gibi her tarafa bakıyor. O zaman diyor, çarşıya çıktığımızda kim olursa olsun alışveriş yapabilirdik diyor. Herkes emin diyor. Ama şimdi diyor, falan dışında alışveriş yapacak hiç kimse yok. Diyor. Yani kalpteki, taktiğim zayıfı bile de. Gözede, her şeye ne yapıyor? Yansıyor. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi vücutta bir et parçası var. Bu düzeldi mi? Her şey düzelir. O bozuldu mu? Her şey bozulur. Dikkat edin bu et parçası farklıdır diyor. Ve ahde vefa, ahit de alakalı olduğu yer neresi? Farklıdır. Ve herinde ve hadis-i şeriflerde Kamil müminlerin vasıfları sayılırken en önde çıkan vasıflardan birincisi ahde vefa göstermedir. Özellikle buna işaret edilir. Müminin suresine bakarsanız Nâri suresine bakarsanız burada bunları çok kolaylıkla görebilirsiniz. Ve Kur'an-ı Kerim'de ahde vefa ile ilgili ayetlerde kendileriyle yapılmış anlaşmaların hükümlerine riayet etkip tepçe et, et, et, Müslüman olmayan taraflara dahi verilen söz istikametinde uygulamada bulunması emredilmiştir. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhissalatu anlaşmasından sonra yanındaki Müslümanların itirazlarına rağmen kendisine sığınan Ebu Cendbeli aşma gereği ne yapmıştır? Müşrikleri iade etmiştir ve onun verdiği söze bağlılığının en canlı örneklerinden birisidir. En canlı örneklerinden. Yani beni onlara teslim mi bile bileceğim de ben söz verdim demiştir. Ama neticede yine Allah'ın takdir ettiği yer gelmiş. O evet, onların başına büyüktür bir Evet kardeşlerim. E, Ahde vefa imandan sayılmıştır. Ahde aykırı davranmada misak alametinden sayılmıştır. Sözünde durmama, sözüne güvenilmez olma imanın özünde burada dürüstlük kavramıyla da ne yapar? Çelişir. Halbuki Kur'an'da gerekse hadiste ahde vefa ile sadakat arasında kopmaz bir bağ olarak, bağ belirtilmiş ve sözde durma ahitte durma, emanet ayet etme bunların üzerinde hassasiyetten durulmuş ve bu da müminin alamet olarak sayılmıştır. Aynı zamanda münafığın alametleri sayıldığında ne olarak sayılmış? Sözünde durmaz. Ahitleştiğinde ahdını yerine getirmez. Emanetlere etmez. Söz söylediğinde yalan söyler. Yüzalaştığında aşırı gider. Bunlar da münafıkları, basıklarından sayılmıştır. Allah'a ve bizleri müminlerin amellerini isteyenlerden önerirsin. Evet. Ve sosyal bir topluluk olan bizler işte kendi aramızda işte diğer sahil insanların yapmış olduğumuz hal, hareket ve ticaretlerde Vermiş olduğumuzu yerine ne yapma? Getirmek zorundayız. Çünkü bu bizim İslam'a vasıfası vasıfanda nedir? bir. Ama günümüzde öyle insanlar türemiştir ki bu müşrik, bu kafir kanı, malı, namusu ne yapmışlardır? Helal görmüşlerdir. ve esnafım, bana teksirciler çok zarar vermişlerdir. Birçok malı alıp bu nasıl müşrik damgayı vurmuşlardır iki sene, üç sene hatta hiç e, kitapların parasını eminim insanlar çıkmıştır. Sağda solda yakalayıp da niye böyle yapıyorsunuz? Ben buradan bu arasında değilim diye sorduğunda, eğer ne zarar verirsek kâr diye açıkça söylemişlerdir. İslam bunu kesinlikle reddeder ve İslam dürüstlüğü ve fasıdaki insanın da buna bakarak örnek alacak bir şahsiyeti görmeyi ister. Allah Resulü Aleyhisselatü ve ise bakın Mekke'deyken, müşriklerin içindeyken neydi onun künyesi? Muhammed'in emindi. Evet. Evet, bunu Müslümanlar koymadı ona. Müşrikler bu kelimeyi ne yaptı? Ona kullandılarsa bizim de aynı şekilde ahlaklı, vasıflı insanlar olmamız gerekiyor. Ve bu da çok çok önemli mevzulardan bir tanesi. Evet. Kişinin vaat verirken veya da biriyle anlaşırken iyice düşünmeli ve yerin, yerin veremeyeceği hususlardan da ne yapması? Uzak durması lazım. Ve Allah Azze ve Celle kitabında ya, ya şey yapacağın zaman ne yap? İnşallah da Allah takdir ederse ben bunu yaparım diye bizlere de ne yapmış? verilen sözün ardından inşallah denilmesini ne yapmış tavsiye etmiştir. Yani yarından alakalı, gelecekten alakalı bir şey yapacaksak ne söz verirsek verelim inşallah Allah yardım ederse, Allah takdir ederse sözünde ne yapacağız kullanacağız. Demek ki ahde refah bir kuralı. Bu kaideye uyan, Allah'a ve, ha ve ha ahde riayet eden, bu şuura varan kimseyi Allah sever ve ikramına nail eder. Fakat Allah'ın ahdını ve verdiği yeminleri az bir pahaya değiştiren bir kimsenin ahirette hiçbir nasibi yoktur. Allah'ın indinde hiçbir değere sahip değildir. Ve insanlar arasında da kimse ona ne yapmaz? Değer vermez. Edip kimse ne yapmaz? Çıkarmaz. İşte ahd vefa ve diğer hususlardaki ahil, ahlakı saydı şudur ki, önce bütün iş ilişkilerde sorumlu olacaksın ve bu sorumluluk da önce Allah'a karşı olan ne yapacak? Sorumluluk olacak. Öyleyse Allah'ın gazaca icabet ettiren hareketlerden sakınıp, rızasına nail olmaya çalışmamız gerekir. Ve Allah Azze ve Celle'nin Bakara Suresinin 21 ve 22. ayetlerinde hatırlattığı gibi göğü sizin için bir tavan, yeri sizin için bir döşek kıldık ve gökten indirdiğimiz rahmetle size yerden türlü türlü ne yaptık yemişler çıkardık. Hala bunları bilip dururken Allah'a işte de Yani burada önce Allah Azze ve Celle Rabb'lığını hatırlatıyor yani sizleri yediren içiren, sıhhat veren hayat veren benim bunlardan istifade eden sizsiniz Tüptünüzü bana değil başkasına yapıyorsunuz. Bunu hala bile bile bunları yapacak mısınız diye ne yaptırdı bizleri? De, ve bütün insa Adem olun in Allah'a verdiği bir suzu vardır. Bu da Allah ile yaptıkları bir ahitleri vardır ve bu ahitini ahdilerine getirmek zorundadırlar. Şimdi kardeşlerim öyle insanlar çıkıyorlar ki. İşte ateist dediğimiz, Allah'ı Allah eden dediğimiz insanlar Allah yoktur haşa dedikleri. Halbuki onların ruhları da Allah Azze ve Celle'nin Adem'in sulbinden çıkan, onlardan ahit aldığı ortamda onların ruhu da neydi? Vardı. Firavun ruhu da vardı. İbrahim Aleyhisselam'ın da vardı. Bizim ruhlarımız da vardı. Ama bakıyorsunuz Bunlar çok rahatlıkla Allah'a ne yapabiliyor? İnkar ediyor. Fakat bak bakana bir bela, bir musibet geldiğinde neye sığınıyorlar? Yani bir dua ettiklerinde bile Allah kahretsin diyor. Hani yoktu. Allah sana diyor lanet etsin diyor. Hani inkar ediyordun. Ve Firavuna gidelim. Firavun kendini rablık ilan ettiğinde ben sizin Rabbiniz değil miyim? Nasıl bana inanmadan yani beni bırakıp da başkasına iman ediyorsunuz. Sizin elleriniz ayaklarınız, çapraz dama keseceğim dediğimde ölürken ne diyor? Yunus suresine gidiyorsunuz. İman ettim. Kime? Musa'nın Harun'un Rabbine. Allah Azze ve Celle diyor ki şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi? Yani inkar eden insanların her zaman inkarı kalbi değil dildedir. Ve azalardadır. Kalbi ne yapmaz? İnkar etmez. Aynen firavun ilahlığını iddia ettiği halde ne yapıyor? İman ettim. Neye? Çünkü daha önce o da ne atmıştı? Ahir demişti. Ahit. İslam'da böyle küfre mugalaralarıyla küfür denir. Yani kalbinin devrede olmayarak diliyle küfür etmesi gibi. Bugün ateist dediğimiz o insanlara da böyle yaklaştığınızda, onları da aklı olarak, hiç nakli olarak değil, aklı olarak yaklaştığınızda ve güzel deliller getirdiğinizde, onların da Allah'a insan ödemediklerine ne yaparsınız? Evet. evet. Her ne kadar ahitlerini borçalar, fıtratlarını borçalar Allah Azze ve Celle onların ahdını, onları ne yapmış? Nafs etmiştir. Ve ahdını yerine getiren kurtulacaklar. Kur'an-ı Kerim ahde vefaya ne de Ahdi bozmayı ve vefasızlığı ne yapar? Yasaklar. Ve vermiş olduğu birçok kısalarda ahdi bozmayı kötüleş ve bazı ahitlerini bozarken kendilerince gösterişleri sebepleri de ne yapar? Reddeder. Mesela bu ayete dikkat edin. İpliğini iyice eğirip sakladıktan sonra Sıkıp bozan kadın gibi olmayın. Kıymetin sayıca daha çok olmasından ötürü yeminlerinizi aldatma vasıtası yapıyorsunuz. Allah onunla sizi imtihan eder. Kıyanet günü itilaf ettiğiniz şeyleri elbette beyan edecektir Mahur suresinin 92. ayetinde dikkat ederseniz ayeti kerimede ahdini bozan insanları budala kadın gibi gösteriyor. Allah Allah Allah. Aynı ipliğini eğip büküp hani bir işte işte iş da sonra oturup kadın beğenmez söker aynı ona benziyor. Allah'a verilen ahitleri bozan insanlar dala bir kadın olarak kibink ipliğini iyice eğip sardıktan sonra tekrar söküp dağıtmaktadır. Tabi bu gerçekten çok yerinde bir tesbih. İnsanlar da şayet bir ahitleşme yaparlarsa bu kadının durumuna düşmesinler diye uyarılmaktadır. Özellikle müminlerin şahsiyetli olmaları, Allah Kadının derecesine düşmemeleri için ikaz edilmektedir. Bununla beraber sabırsızlıktan, zayıflıktan ve iradesizlikten kurtulmaları için de uyarılmaktadır. Evet. Rabbim bunu hepimize hayır versin. Verilen sözlerin ve anlamların yerine getirenlerden iyiler. Kadislerin İslam ve Allah korkusu esasları dışında yapılan bir anlaşmaya itibar etmez. Günah, isyan, kötülük esasları üzerine yapılmış olan anlaşmaları ne yapar? Reddeder. Ve gerek İslam toplumunun gerek İslam toplumunun yapısı bu esaslara göre kurulur. İnsan daha önceki derslerde hatırlayacaksınız. Adamın birisi yol ortasında oturuyor. Rabbine ahitleşiyor. Ben yol ortasında oturacağım. Güneşin altında duracağım. Oruç tutacağım. Kimseyle kuracağım. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Söyleyin şuna kenarda otursun, gölgede otursun, insanlarla konuşsun. Orucunda ne yapsın? Tutsun. Yani hiçbir zaman İslam ne gerek kendine ne de topluma zarar verilecek günahta Veyahut bir yükte verilen ahitler yerine getirilmesi ne yapmıyor? İşlenmiyor. Yine ben diyor işte hacca gideceğim. Yürüyerek gideceğim. Güneş alnında gideceğim. Allah Resulü'nün sallatu ve söyleyin ona. Binip binip gölgelerinde, Gölgelerde diyor, ne yapsın? Gölgelensin Allah'ın Allah onun ahdına ihtiyacı yoktur. Evet kardeşler. Müslümanların verdikleri sözü tutmalarından dolayı tarihte birçok kavimlerin İslam'a girdiği görülmüştür. Müslümanlardaki doğruluk ve sadakat, inançlarındaki samimiyet ve ihlas, işlerindeki temizlik ve dürüstlük onları hayran olarak İslam'la tanışmalarına sebep olmuştur. Böylece Müslümanlar ahitlerini bozmamakla üretikleri basit ve küçük çıkarlar yerine pek büyük kazançlar elde etmişlerdir. Ama bugün Öyle hale gelmiştir ki İslam toplumu, ki İslam toplumu diyebilir miyiz onu da bilmiyorum, toplum bile olamamışız. Öyle basit şeylerde, öyle şeylerimizi değerli, kıymetli değerlerimizi kaybetmişiz ki bugün hiçbiri sanki yerine gelmeyecek kadar, uzağa kadar ne yapmış, düşmüştü. Müslümanlar ufacık şeylere tenezzül eder hale gelmiş. Az bir metada hem kardeşini hem dinini hem ahiretini ne yapmış? Çok rahat satabilir hale gelmiş. İslam i̇şte ahlakı gitmiş. El dil eminliği, ticaret eminliği ne yapmış? Gitmiş. Ve namazlar insanı her türlü fahşada, her türlü kötülükten alıkoyması gerekirken ne yapmış? Koymamış. Bugün herkesin namazına bak çok çeşit. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazdan alakalı gelen birçok emirlerine bakın veya Kur'an ve Sünnet'te gelen bugün aramızda bu namazın hükümlerinin yerine ne yapamıyorsunuz? Göremiyorsunuz. Hangi camiye gitseniz çeşit çeşit namazlar var. Doğru mu? Kimi öyle kılar, kimi öyle kılar. Cemaat olmaya çalışsan cemaate zaten gelmez. Camiye gitsen zaten görevli imamlar vardır, seni geçirmezler geçse e, kitap sünnete göre namaz kılmaya çalışsan kılamazsın. Haftırmaya çalışsan ayağını yanındakine getirsen 50 metre ne yapar la sen? kardeşimizin iki gözünü sıf namazda da ayağını yanındakinin eee topuğunu diye şişiririz. Yani bir aydan fazla gezdim herhalde değil mi? Gözler mor. Gözlükten geldi. Düşünebiliyor musun? Sadece Namazda Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmeye. Resulün gösterdiği bir şeyi yerine getirme. Yani öyle hallere gelmişiz ki ibadetlerden dahi alamaz, huşu duyamaz hale gelmişiz. Allah Azze ve Celle bizleri İslam vermiş olduğu ahdı yerine getiren sanmı kullardan eylesin bizleri. Ayeti kerime de dediği gibi ahdını bozulan o budala kadınlardan yüzleri eylemesin. Siflerden de birkaç örnek verecek olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ahdına vefası olmayanın imanı da dini de olmaz demiştir. Yine hadis-i şerife göre vefasızlık küfrün en nezir şekli olarak münafıklığın da en belirgi niteliği olarak bildirilmiş. Ve söz söylerken yalan söyler, vaat ettiğinde söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emaneti bildiğinde de hiyanet eder demiştir. Evet. Yine Allah Resulü ve Vesselam bir kavim ahzinden dönerse Allah onlara mutlaka düşmanlarını musallat eder buyurmuştur. İbn-i anlatıyor. Allah kendisinden razı olsun. olsun. Bunu İbn-i Mace'nin dört ya 19 dokuz ya dokuz ne olur ne olur ne bir gün Aleyhisselatü Vesselam, sahabelerin yanına geliyor ve diyor ki <gülüyor> ey muhadirler topluluğu beş şey var ki diyor bunu yaptığınızda sizde hayır namına hiçbir şey ve onlarla imtihan olacağınız zaman gelecektir. Onların hiç hayattayken huzurundan Allah'a sığınırım diyor. Beş şey şunlardır diyor. Bir diyor zina diyor. Bir toplulukta diyor zina alenen işlenmeye başlarsa Allah azze ve celle geçmiş topluluklarda olan olan o bir şeyi muhakkak onun bir mislini ceza verir. Hani geçmişte rengi Veyahut e, veba hastalığı vardı. Bunun ön, ön ola musibet verir ki diyor, onu diyor tedavi ettirecek bir şey ne yapamazsınız, bulamazsınız. Aynen bugün AIDS hastalığı olduğu gibi. Yine diyor, iki ölçü öl tartıda hile diyor. Ölçü ve tartıyı eksik yapan her toplum, kıtlık, geçim sıkıntısı ve yöneticilerin zulmüne uğrar diyor. Bugün pazarlarda dışarıya e, e, raziler konuyor. Ben bir gün ne almıştım? Çok haf haf bir taktırdım. Bir kilo olan şey 800 gram geldi. Zabit verdim ki ne yapacağız? Ya hoca deli misin dedi. Bunlar beni öldürür dedi. Yani hem teraziyi koymuşlar dışarıya. Yani tam 800 gram geldi. Ne aldım hatırlamıyorum geçmiş zaman. Ölçü ve tartıda bir hileden geçmişim merak oldu mu? oldu. Üçüncüsü zekat vermemek. Hangi toplum diyor mallarının zekatını vermezse Allah o topluma diyor gökten rahmeti ne yapar? Keser. Ancak diyor daha da otlayan hayvanlar emcikteki kılıklar ve kan boru çıkmış ihtiyaç yapılmasın bir damla yağmur ne yapmaz? düşürmez diyor. Dördüncüsü ise ahdın bozulması. Hangi toplum Allah veresinin ahdını bozarsa Allah o toplum Kendilerinden olmayan bir düşmanı musallat eder ve ellerinde bir kısmını onlardan ne yapar? Atır. Beşincisi ise hangi toplumdur? Allah'ın kitabıyla yani inen vahiyle hükmetmeyi terk ederse Allah azze ve celle onlara ne yapar? Onlardan olmayan bir düşmanı musallat eder. O da onların elinden bir şeyi ne yapar? İşte kim diyor bu beş şeylendi başına gelirse o toplumda hayır namına bir şey ne yapmaz? Kalmaz. Birincisi ne? Zina. Var mı? Ölçü tarzı da hile. Zekatın hesabını bilen var mı? ben vermeyi bırak. He. Sen biliyor musun? Zekatı işte. tamam. <gülüyor> arkadaşımıza hesaplatabilirsin. <gülüyor> Ahdim bozulması. Misal diyorum. Ahdim bozulması. Ben Hacı Beyram'da esnafım. 76 tane kitapçı var. Ben daha bir tane kitapçının ahdının sarkı olduğunu görmedim. Dostlu geldiğinde ağızlarından öyle yemin çıkıyor ki ben utanıp dönüyordum. Düşün. Halbuki yok diyebilir. Veremiyorum diyebilir. Daha sonra verebilirim diyebilir ama demiyor. Devam söylüyorum. Açıkça. Ha, bu sadece başka bir ticaretti. Ve Allah'ın kitabıyla hükmetmeyi ter ter Yer Yeryüzünün hangi karesinde var bu? Ziyade <gülüyor> <He? gülüyor> ki işte zina ölçü tarafı dahiyle ahtırtılması, zekatın verilmemesi ve Allah'ın kitabıyla hükmetmeyi ter. Evet kardeşler Allah sallahu ve teâlâ bizleri tevhid tehli insanlardan eylesin. Ve ahde vefa gösteren o samimi kulların arasına koysun. Mevzumuz belki biraz ağırdı. Belki kopukları kuruk oldu ama verilen ahitlerin yerine gelmesi gerekir. Ve ahit dediğimizde de bu ahitin asıl manası Allah sallahu ve teâlâ'ya verilen ahittir. O da sen bizim Rabbimizsin diyerek yeryüzüne imkana gönderildikten sonra Rabbini unutmama ve ona gereği gibi hangi halde, hangi durumda o olalım, onun imkanının karşında ona isyan etmeme, ona ifaat edip ibadet şıkkı Allah Azze ve Celle anlattığımız doğrularla Hatimizi amel etmeyi nasip etsin. Allah ﷻ ana kütahla bizleri samimi müminlerden eylesin. hayırda yarışan, takvada yarışan samimi kullar denelir. Ana ki Allahümme, elhamdikî Şölen ne <türüz> elahi illa ınta istafrık ve tuğlu. Elhamdülillahı rabbani. Soru sormanısa buyursun.